Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in Mütevazi Hayatı Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem ömrü boyunca hep sade ve mütevazi bir hayat yaşamıştır. Allah'tan almış olduğu bütün emirleri ilk önce kendisi uygulamış, daha sonra ümmetine söylemiştir. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar Mekke müşrikleri tarafından büyük bir zulüm ve baskı görmüşlerdir. İnsanlara birçok boykotlar uygulanmıştır. Müminler korkularından dinlerini dahi yaşayamayacak bir hale gelmişlerdi. Mallarını ve mülklerini terk ederek önce Habeşistan'a hicret ettiler. Daha sonra hep birlikte Medine'ye hicret ettiler. Hicretten sonra rahatça dinlerini yaşamaya başladılar. Ancak Müslümanlar Mekke'deki mallarını, mülklerini terk ettikleri için maddi sıkıntıya düştüler. Medine'de fakirlik ve yoksulluk gördüler. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem de ashabı fakirlik ve yoksulluk içindeyken o nimetler içinde krallar gibi asla yaşamadı. Aynı sıkıntıyı onlarla birlikte ve onlardan çok daha fazlasıyla çekti. Yiyecek bulamadığı çok zamanlar karnına iki taş bağladığı dahi oluyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri bir zaman sonra ondan fazla dünyalık ve refah istediler. Bu talep rahmet peygamberini çok üzdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı gibi hatta onlardan daha sade bir şekilde yaşamak istiyordu. Her zaman dünyanın geçici zevk ve safasından uzak kalmayı tercih ediyordu. Hanımlarının bu dünyalık tanepleri üzerine Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ahsap Suresi 28. ayet. Ey peygamber eşlerine şöyle söyle. Eğer dünya dirliğini ve süsünü, refahını istiyorsanız Gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salıvereyim. Bu ayet nazil olduğu zaman, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arabistan'ın tamamına hakim olmuştu. Müminlerin hayatında büyük değişiklikler olmuştu. Fakirlik yerine refah hakim olmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları da bu umumi refahtan herkes gibi pay almayı arzulayıp zinet eşyası ve iyi geçim istemişlerdi. Gelen vahi ise Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yine eskisi gibi sadelikten ayrılmamasını beyan etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iktidar sahiplerine de kıyamete kadar bu haliyle örnek teşkil etmiştir. Neticede Hanımları da refah ve zinet yerine Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi tercih etmişlerdir. Yaşanan bütün acı ve sıkıntıları bizzat o yüce peygamber kendisi de çekmiştir. Her zaman sözleri ve fiilleri birbirine uygun olmuştur. Yeme, içme, giyinme hususunda hep sade ve mütevazi bir şekilde yaşamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi işini kendisi yapar ve hiç kimseye yük olmazdı. Kendi elbise ve ayakkabısını tamir eder, pazardan aldığı eşyaları kendisi taşırdı. Hiçbir zaman lüks ve israfa kaçmamıştır. Çoğu zaman keçi kılından ve yünden yapılmış elbiseler giymiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin dokuzuncu yılında Yemen, Suriye ve Arap Yarımadası'na hakim olduğu halde hep sade yaşamış ve genel refahtan istifade etmemiştir. Duvarları kerpiçten, üzeri ise hurma dallarıyla örtülü basit bir evde oturmuştur. Yatağı deriden yapılmıştı ve içi ise hurma yapraklarıyla doluydu. Bazen evde bulunan bir hasır üzerine yatar ve istirahat ederdi. Yine bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasır üzerinde yatmıştı. Kalktığında hasır vücuduna iz yapmıştı. Bunu sahabeden gören İbni Mesud radıyallahu an ona bir döşek yapmak istemiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemse bunu kabul etmemiştir. Benim dünya ile işim yoktur buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her safhasında hep aynı kalmış, hiç değişmemiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem devlet başkanı hem de bir peygamberdi. Fakir olan birçok ashabı onun sayesinde zengin olmuştu. Vücudunda iz bırakan hasır üzerine binlerce dirhem para koyup bunları ashabına dağıttığı çok olmuştur. Yine mescit avlusunu ve dışını gelen ganimet mallarıyla doldurup hepsini ashabına vermiştir. Kendi ve ailesi için maddi sıkıntı içinde yaşar, arpa ve yulaf ekmeği yerlerdi. Vefat ettiğinde bir Yahudi'ye zırhını rehin bırakarak 90 kilogram arpa almıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla ilgili bir kısım hadisi şerifleri şöyledir. Zenginlik mal çokluğu değil, asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Buhari Bir kimse Müslüman olur, rızkı da kendisine yetecek derecede bulunur ve kanaat ederse, o kimse kurtuluşa ermiştir. Tirmizi Ben dünyada ancak bir ağacın gölgesinde bir an dinlenen, daha sonra orayı terk edip giden bir yolcu gibiyim. Her lüzumsuz bina sahibi için bir vebaldir. Ebu Davud. İkinci bölüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet hayatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazı Peygamberimizin en çok sevdiği ibadet namaz kılmaktı. İmandan sonra müminlere farz kılınan en önemli ibadet namazdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa namaza çok önem veriyordu. Çünkü namaz müminin miracı, cennetin anahtarı ve imanın en mühim alametidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Namaz dinin direğidir. Kim namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Beyhaki. Amellerin en hayırlısı vaktinde kılınan namazdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmeyi çok severdi. Peygamber olmadan önce Hira mağarasına gider, aylarca orada kalıp ibadet ve tefekkürde bulunurdu. Peygamberlik geldiğinde de öncelikle kendisine namazın nasıl kılınacağı öğretilmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilk zamanlar Kureyş müşriklerinin baskısından dolayı gizli gizli evde ibadet ediyordu. Bazen de dağlara, vadilere giderek, Oralarda namaz kılıyordu. O zamanlar çocuk olan Hazreti Ali'yi de yanına alarak birlikte tenha yerlere giderek namaz kılmaya devam ediyorlardı. Akşamları ise birlikte tekrar eve geliyorlardı. Bir gün Hazreti Ali radiyallahu anh'ın babası Ebu Talip onları ibadet ederken görmüş. Böyle ne yapıyorsunuz diye sorduğunda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam dinini anlatmış ve bu dine davet etmiştir. Fakat Ebu Talip Müslüman olmayı kabul etmemişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk vakti namazını ise Kabe'de kılıyordu. Çünkü Kureyşliler bu namazı önceden biliyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, geceleri de çok ibadet ederdi. Hazreti Muire radiyallahu an: Efendimiz ayakları şişip üzerinde duramayacak hale gelinceye kadar namaz kılar ve ibadette ısrar ederdi. Kendilerine bununla mükellef misiniz ya Resulullah diye sorulduğunda Rabbime karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı buyururlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Gece namazı farz kılınmıştır. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Müzemmil Suresi 2, 3 ve 4. Ayetler Gecenin birazı müstesna kalk, yarısında veya ondan biraz eksilt yahut biraz arttır ve Kur'an'ı yavaş yavaş oku. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca geceleri kalkıp nafile namaz kılmıştır. Hasta veya çok yorgun olduğu zamansa oturarak namaz ibadetini yapmıştır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Alak suresi 19. ayet Secdene devam et ve yaklaş. Başka bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Taha suresi 14. ayet Beni anmak için namaz kıl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadeti kendine nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapıyordu. Müminlerin gece namazını kılmaları için de onları teşvik ederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kulun Allah'a en yakın hali secdede olduğu haldir. Müslim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz dışında 39 rekat sünnet ve nafile namaz kılardı. Farz namazlarının miktarı ve vakti Allah Celle Celaluhu tarafından belirtilmiştir. Bunlarda fazlalık veya eksiklik olmaz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Nisa suresi 103. ayet. Çünkü namaz müminler üzerine Vakti belirli bir farz olmuştur. Farz namazların ölünceye kadar yapılması Allah Celle Celalühün kesin bir emridir. İnsanın aklı başında olduğu müddetçe mutlaka farz namazlarını kılması gerekir. Terk etmesi asla mümkün değildir ve buna cevaz verilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Hicr Suresi 99. Ayet ve sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Nafile ibadetlerde Allahu Teala'nın rızası kazanılır, farzlarda eksiklik varsa nafile ile tamamlanır. Bilhassa sabah namazının iki rekat sünneti çok önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Sabahın farzından evvel kılınan iki rekat sünnet, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslim İkindiden evvel dört rekat namaz kılan kula Allah rahmet etsin. Ebu Davud Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşamla yatsı arası evvabin namazı kılardı. Yatsı namazından sonra vitir namazını 3 rekat olarak kılardı. Sabahları güneş doğduktan 45-50 dakika sonra 2 rekattan 8 rekata kadar kuşluk, duha namazı kılardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde ise itikafa çekilirdi. Gece gündüz ibadet ederdi. Hiçbir zaman gaflete düşmezdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah indinde amellerin en makbulü az olsa da devamlı olanıdır. Buhari Bir kimse namaz kılar da namaz onu hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoymazsa o namaz kendini Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir şey yapmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarını her zaman camide cemaatle kılardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, tek olarak eda edilen namazdan 27 derece daha üstündür. Müslim ve Buhari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem temiz olmayan mekanlarda, mezarlıklarda, Hayvan kesilen yerlerde ve helak olan milletlerin yaşadığı mekanlarda namaz kılmazdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası Duanın lügat anlamı yardım talep etmek, çağırmak, istemek demektir. Dua bir kulluk görevidir. Kulun Allah'a muhtaç olduğunu, acizliğini gösterir. Bu da ibadetin özünü teşkil eder. Dua, Allah'la kul arasında yakınlık kuran büyük bir iletişimdir. Kulun elde edemeyeceği şeyleri Allah'tan talep etmesidir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Mü'min Suresi 60. Ayet Rabbiniz dedi ki, Bana dua edin. Ben de duanıza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler horlanarak cehenneme gireceklerdir. Allah Celle Celaluhu, ayeti kerimeden de anlaşılacağı gibi, bizden dua etmemizi açıkça istemektedir. Yapılan dualara ise cevap vereceğini bildirmektedir. Hikmet sahibi olan Yüce Rabbimiz, Hiçbir duayı cevapsız bırakmaz. İstenen şeyin ya aynısını veya daha iyisini verir. Bizim için hangi istek hayırlıdır biz bilemeyiz. Hikmet sahibi Allah Celle Celaluhu daha iyi bilir. Bazen de dualarımızın karşılığı ahirette verilir. Kul bir felaketle veya herhangi bir belaya maruz kaldığı zaman, Allah'a bu belanın veya felaketin kalkması için uzun uzun yalvararak dua eder. Bu dua bir ibadettir. Allah'ı unutmamak ve hep hatırlamak için bela ve musibetler çoğu zaman peygamberlere, velilere ve salih kullara isabet etmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müminleri dua etmeye teşvik etmektedir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur: Şüphesiz ki dua bir ibadettir. Allah indinde duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Dua rahmetin anahtarıdır. Dua müminin silahı, dinin direği, semavat ve arzın nurudur. Dua kazayı def eder. Dua belayı def eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilmiş olmasına rağmen, gece gündüz çok çok dua ve tövbe ederdi. Ashabının da kendisine dua etmesini isterdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu katında çok değerli bir peygamber olduğu için, onun duası makbuldü. Ümmetine ve ashabına çok çok dua ederdi. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh der ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kime dua etmişse yalnız kendisi değil, çoluk çocuğu da hatta torunları da bu duadan istifade ederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hizmetinde bulunan Enes radiyallahu anha Allah'ım onun malını evladını çoğalt diye dua etmiştir. Bunun üzerine Enes radiyallahu anhın malı çocuk ve torunları pek çoktur. İslam'ın kuvvetlenmesi için Hazreti Ömer radiyallahu anha da dua etmiş ve bu duası da kabul edilmiştir. Halifeliği döneminde de çok büyük fetihler yapmıştır. Ebu Hüreyre'nin müşrik olan annesine de İslam'a girmesi için dua etmiş, çok geçmeden duası kabul edilmiştir. Devs kabilesi ve sakifilerin hidayeti içinde dua etmiş, duası kabul edilerek Müslüman olmuşlardır. Bunun dışında sayılmayacak kadar çok kişiye, topluma dua etmiş ve bu duanın bereketiyle hidayet bulmuşlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de geçen şu duayı hep yapardı. Bakara suresi 201. ayet Onlardan bir kısmı da ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru derler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sık sık yapmış olduğu bir kısım dualar da şöyledir. Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten sana sığınırım. Dinlenmeyen bir duadan sana sığınırım. Doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden, bu dört şeyden sana sığınırım. Tirmizi Nesai'i Allah'ım acizden tembellikten korkaklıktan düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan cimrilikten sana sığınırım. Keza kabir azabından sana sığınırım. Hayat ölüm fitnesinden sana sığınırım. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud Duaların kabul edilmesi için Allah'a iman, itaat ve mutlaka hayırları talep etmek gerekir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Bakara Suresi 186. Ayet Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Duaların kabulü için Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yapmak ve kul hakkından sakınmak gerekir. Ayrıca insanlığın yediği ve içtiği şeylerin de helal olması lazımdır. Dua ederken bütün sebeplere yapışmak ve çalışmak da gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Biriniz dua ederken Allahu u Teala'ya hamdü sena ederek başlasın. Sonra peygambere sallallahu aleyhi ve sellem salat okusun. Sonra da dilediğini istesin. Tirmizi Ebu Davud Nesai Kul Rabbine en ziyade secdedeyken, Yakın olur. Öyleyse secdede duayı çok yapın. Müslim Ebu Davud Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez. Ebu Davud Tirmizi. Duanın kabul edilmesi için en kıymetli olan vakitler şunlardır. Farz namazlarından sonra Cuma gecesi Recep ayının ilk gecesi Şaban ayının 15. gecesi, Ramazan ve Kurban bayramları geceleri, iftar vakti, gecenin son üçte birinde yani gecenin sonunda yapılan dualardır. İnanan bir insanın hiçbir zaman duayı terk etmemesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazdan çıkınca üç kere istiğfarda bulunup şöyle derdi. Allah'ım sen selamsın selamet de sendedir. Ey celal ve ikram sahibi sen münezzehsin sen yücesin. Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd gece namazı kılmak üzere kalkıncaysa şu duayı okurdu. Allah'ım, Rabbimiz, hamdler sanadır. Sen arz ve semavatın ve onlarda bulunanların kayyumu ve ayakta tutansın. Hamdler yalnızca senin içindir. Sen semavat ve arzın ve onlarda bulunanların nurusun. Hamdler yalnızca sanadır. Sen haksın. Vaadin de haktır. Sana kavuşmak haktır. Sözün haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır, peygamberler haktır, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de haktır, kıyamet de haktır. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Hasmına karşı senin burhanınla dava açtım. Hakkımı arama da senin hakemliğine başvurdum. Önden gönderdiğim ve arkada bıraktığım hatalarımı affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım, benim bilmediğim, senin benden daha iyi bildiğin hatalarımı da affet. İlerleten sen, gerileten de sensin. Senden başka ilah yoktur. Buhari, Müslim, Muvatta, Tirmizi, Ebu Davud, Nesahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim akşam ve sabaha erdiği zaman Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Resul olarak Muhammed'e razı olduk derse onu razı etmekte Allah üzerine bir hak olmuştur. Ebu Davud i̇bn Mace Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu. Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran, Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var. Müslim Tirmizi Ebu Davud Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin uyanınca da şu duayı okurdu. Allah'ım seni hamdinle tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Günahım için affını dilerim. Rahmetini talep ederim. Allah'ım ilmimi arttır. Bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet lütfet. Sen lütfedenlerin en cömerdesin. Ebu Davud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktığı zamansa şu duayı okurdu. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım zillete düşten, dalalete düşmekten, zulme uğramaktan, cahillikten, hakkımızda cehalete düşülmüş olmasından sana sığınırız. Tirmizi Ebu Davud Nesai İbn-i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığı da şu duayı okurdu. Bismillah. Allah'ım, sen seferde arkadaşım, ailemde vekilimsin. Allah'ım, yolun meşakkatlerinden, üzüntülü dönüşten, mal ve ailede vukua gelecek kötü manzaradan sana sığınırım. Muvatta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki balığın karnındayken Hazreti Yunus radıyallahu anh'ın yaptığı dua şuydu La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin Allah'ım senden başka ilah yoktur seni her çeşit kusurdan tenzih ederim ben nefsime zulmedenlerdenim bununla dua edip de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 Müslim, Tirmizi, İbn Mace. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek ve içmek istediğinde şu duayı okurdu. Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden önce ise şu duaları çok tekrar ederdi. Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah ve etûbü ileyh. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Mağfiretini dilerim günahlarıma tövbe ederim.